işte bu kitap arkadaşlar bizim okumaya çalıştığımız bu kitap tevhidin bu kısımlarına özellikle uluhiyet kısmına önem veren bir kitap. Hamdolsun Allah Teala bizlere muvaffakiyet verdi. Kitabın birçok bölümünü okuduk, şerh ettik, anlamaya çalıştık. Değerli baplar, değerli konular geçti. Geri kalan konularda bir o kadar çok değerli konular. Bu haftaki alacağımız konu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 Şaban <gülüyor> başında ortak koşmamamız gerektiğini ne yaptı öğretmişti zaten. Birçok ayetleri zikretmiştik. Değil mi? Emmen yucibul muttarra izaa daa. Ne diyor Allah Teala? Sıkıntıya düştüğü zaman, darlığa düştüğü zaman dua ettiğinde icabet eden kimdir? Değil mi? Yine diyor ki, "Kul <gülüyor> araaytakum bana haber verin." De ki onları "Bana haber verin."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 Tedu'un, ona dua edersiniz. Ve Allah'tan ne yapar? Feekşifu ma tedu'une ileyhi inşa. Allah dilerse, allah Teala dilerse, Allah-u Teala dilerse, sizlerin başınıza gelen bu sıkıntıyı ne yapar? Sizlerden kaldırır, götürür. Ve tensevne ma tuşrikun. Ve sizler ortak koştuklarınız ne yaparsınız? Hemen verirsiniz Biz bunları öğrenmiştik hatırlarsınız. Müellif Rahimullah bizlere bu bapta bu baptan birkaç bap önce ve bu baptan birkaç bap sonra duada nasıl bir edep takınmamız, takınmamız gerektiğini öğretiyor. Bu da çok önemli arkadaşlar. Hele hele şu, şu bap bu konu çok önemli. Yani ben birçok hatta bizim derslerimize gelen kardeşlerimizle böyle konuşurken bile adama dua diyorsun, Adam diyor ki inşallah. Diyor ki Allah diyorsun yani Bizi bu sıkıntıdan kurtarsın. Seni bu sıkıntıdan kurtarsın. Sana bir iş nasip etsin, bir eş nasip etsin inşallah hocam. Bu da nedir arkadaşlar? Doğada edebe, ahlaka aykırıdır. Neden aykırıdır? Az sonra göreceksiniz. Allah razı olsun. Müellif <gülüyor> rahimehullah bakın bundan kaç yüzyıl önce bu kitabı yazmış. Ellerimiz arasında koymuş. Ve biz ne yapıyoruz? Hala tevhidü öğrenen insanlar olarak bu konulardan neyiz? Cahiliz, bilmiyoruz.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 اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالْ Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, bu kâli Müslim'in Ebu Hureyra'dan rivayet etmiş olduğu hadiste. "La يَقُلْ أَحَدُكُمْ Allahum مَغْفِرْ لِي اِنْ شِئْتَ وَرْحَمْ Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, sizlerden birisi dua ederken, Allah'ım dilersen beni affet, Allah'ım dilersen bana rahmet et.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 Hadiste bize bazı neler var arkadaşlar? işaretler var. İlim ehli diyor ki niye inşallah diyerek dua edilmez? Yani dilersen affet. Şey, Allah Yok o ayrıydı. Olur ya, olur. Onu da öğrendik. Orada da bir edep öğrendik değil mi? Allah-u Teala'ya ne selam. selam vermiyoruz Allah-u Teala'ya değil mi? Esselamu Allah diyor muyuz? Demiyoruz. Bunu öğrendik. Allah'ın üzerine selam olsun diyor muyuz? Demiyoruz.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 Affet. Allahum hamni. Allahum bana merhamet. merhamet et. Rahmet et. Ve hadisin devamında yine diyor ki inna Allah'a fe inna Allah'a la mukriha lehu. allah Teala'ya ne yoktur? Bir işi zorla yaptıracak yoktur. Bazı ilmehli diyor ki bu ifadede de vardır. Sanki böyle yani, dilersen yap. Dilersen. Yani, dilersen. Türkçede de vardır bu böyle. Yani Adamın yapmasını istiyorsun ama ne diyorsun?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 İhbar var, müjdeleme var burada. Bir beys yok. Tahurun inşallah. Bu senin günahlarını temizleyecek. Bu bir müjde yani sana. Burada bir dua yok. Temizlesin değil. He? Temizlesin temizlesin değil. Değil. He temizlesin değil inşallah. İlim ehlinin çoğu bunu bu şekilde anlıyor. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini oradan buradan toplayarak ilim ehli nasıl anlıyor? Şayet ilim ehlinin anladığı gibi anlamazsan adam bu hadisi okur, öbür hadisi okur. Ha, der, bunlardan birisi kesin nedir?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 cemetmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hasta ziyaretinde yaptığı söylediği bu zikir. La be'se be tahur inşallah diyor ki, ihbarun ala tariq el-bişara. İhbarun ala tariq el-bişara. Ne demek? Müjdeleme kastıyla müjdeleme, ni müjdeleme niyetiyle verilmiş bir, nedir? Hastaya verilen bir haber. Bir müjde. Evet. Burada kalalım. Bir Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve etubileke.